Kardeşlerim, muazzez müminler, bazen bütün yollar, bütün kapılar kapanır. Ne tarafa bakarsanız masiyet görür, günah görürsünüz, yalan görür, tuğyan görürsünüz. Bazen insanlar öyle zamanlarda yaşarlar ki, şehirlere indikleri zaman, bütün caddeler masiyete çıkar... Sağa sola başlarını ne tarafa çevirirlerse yalan görürler, Allah'a isyan görürler. İsyana davet eden şekiller, suretler görürler. Başlarını kaldırırlar, semaya bakınca oradan bir kapı açılır onların önünde. Umen men yettakillah, kim muttaki olursa, Allah Azze ve Celle'nin talimatlarına uyarsa, ''Ondan cemalini, cennetini isterse... Ya Rabbi mükafat olarak senden yalnız ya... Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında haşrolmayı istiyorum... Niyazım odur, arzum odur... Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la mahşerde beraber olayım... Onun ardında cennete gireyim... Dünyada mükafat beklentim yok... Ahirette senden bunu niyaz ediyorum ya Rabbi diyen müminler, diyen Müslüman gençler, onlar başlarını kaldırırlar, semada bir kapı görürler, zorunlu İstikamet, tek yön var. O yön onları takvaya götürüyor. O yön onları Allah'ın rızasına, cennetine, cemaline götürüyor. O yol onları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamını yeryüzünde hakim kılmaya götürüyor. وَمَنْ يَتَّقِ <اللّٰه> Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, kim muttaki olursa, Allah'ın narından, cehenneminden uzaklaşır, onu cennete, onu cemalullaha götüren amelleri yaparsa, Ya Rabbi benim tek arzum yeryüzünde sana kul olabilmek, secde etmek, ruku etmek, kıyamda durmak Ya Rabbi derse, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهُ yegânu bütün kapılar kapansa Mahraj açıyor Allah yer açıyor kapı açıyor çıkıyorsunuz yani kuşatıldınız şehvet şöhret İmparatorları sizi kuşattılar. Ne tarafa bakarsanız orada masiyet var. Nefes alamıyorsunuz. Ya Rabbi ben imanımı kurtaramayacak mıyım? Ben imanıma muvafık bir nizam yeryüzünde kuramayacak mıyım? Tam nefes nefese kaldınız. Çaresiz bir halde yere düşüyordunuz ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًاۜ Allah size cennetin kaplarını açıyor. Bir Müslüman genç üniversiteye başlayacak, okula başlayacak, tercihini neye göre yapacak, neleri önceleyecek, imtihanlar olacak. Vizelere gireceksin, finallere gireceksin. Ama bütün bu vizelerin, finallerin nihayetinde bir de ahiret var. Allah Teala'nın mahkemesi var. O mahkemede, Okulda yaptıkların, hayatta yapman gerekirken yapmadıkların önüne gelecek. İkra kitabe, kitabını oku diyecekler. Hani karnen, işte dünya karnen diyecekler. Ona bak diyecekler. Genç kardeşlerim, eğer takvayı kuşanabilirsek, yani Allah'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu, Kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Hakim'deki Allah'ın talimatlarını Önce kendi nefsimizde, sonra cemiyette, devlette, dünyada uygulamanın mücadelesi içerisinde olursak Daraldığınız anda Allah kapıları açacak Umen يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا. Hazreti Hz. Yusuf Aleyhisselam Daralmıştı, Cenab-ı Hak kapılar açtı Kardeşleri ona ihanet ettiler Sonra kuyuya attılar Pazarda sattılar Evde kuşatıldı Oradan zindana attılar Ama ve men yettakillah Hazreti Yusuf aleyhisselam takvayı kuşandı İnnehu men yettakî ve yasbir Fe innallâhe lâ yudîyeu ecrel Kim muttakî olursa Allah'ın talimatlarına göre bir hayatı yaşar Sabreder Sabah namazına devamda Sabreder, harama bakmama noktasında sabreder, elini harama uzatmama noktasında sabrederse Allah Azze ve Celle yeryüzünde onun nizamını hayata tatbik noktasında attığınız hiçbir adımıza yetmeyecek. Hazreti Nuh aleyhisselam kuşatılmıştı ama Allah ona bir yol açtı. Tufan yeryüzünü kuşattığı zaman Hazreti Nuh'a gemiyle Cenab-ı Hak yol açtı. Hazreti Yunus aleyhisselama balığın karnında yol açtı. Musa aleyhisselam Felem matara el-cemaan. Kala ashabu Musa inna lemudrechun. Kuşatmışlardı Musa Aleyhisselam'ı Önünde deniz Arkada deniz gibi düşman var Ama Allah Azze ve Celle Onun talimatlarını yaşayan Musa'nın önünden denizi açtı İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Allah Azze ve Celle ateşte Hz. İbrahim'in yolunu açtı. ''İnnehu men yetteki ve yasbir. ''Muttaki olur.'' Müslüman gençler sabrederse Allah Azze ve Celle onların yolunu açacak. ''Ve men yetteki lâhe ceallahu mehreca ve min haythu lâ yahtesib.'' ''Hesap etmediğiniz yerlerden rızıklar gelecek.'' Af bin Malik Peygamber ve vesselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Vahidi esbabın nuzulünde rivayet ediyor. Oğlumu aldılar, oğlumu kaçırdılar. Annesi sürekli ağlıyor. Ellerini kaldırsan, dua etsen ya Resulallah. Allah Teala bizim önümüzde bir kapa atsa. Peygamber ve vesselam Af bin Malik'e. Allah'tan kork ve sabret af buyurdu. Git seccadenin üzerinde gece namazlarında kainatın sahibine iltica et. Yavrunun annesine söyle o da takvayı kuşansın. Af bin Malik diyor ki peygamber aleyhisselamın tavsiyesine uyduk. Annesiyle beraber, oğlumun annesiyle yani eşimle beraber ben Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesini oyarak La havle ve la kuvvete illa billahil azim diyorduk. Senden başka otorite tanımıyoruz ya Rabbi diyordum ki ''Bir sabah baktım, birileri kapıma vuruyorlar, kapıya çıktım, evladım kapıda, ardında bir sürü var o halde gelmişti.'' ''Vemen yettekillâhe yec'allehu makraca ve yerzukuhu min haythu lâ yahtesib.'' men yetevekkel alallâhi Rızık gelince, Cenab-ı Hak kapıları açınca, insanlarda şımaranlar olacak tu yana şeytanın iblisin yoluna ideolojilerine meyledenler olacak. Ve men yetevekkel Allah. Kim Allah'a tevekkül ederse tevekkül demek kardeşlerim. Müminler yürekleriyle bütün mevcudatlarıyla inanıyorlar ki Allah bana yeter. Bütün dünya karşı da olsa, bütün ideolojiler benim önümde dursalar, hayır deseler, bu dünyada bu halinle mümin olarak yaşayamazsın deseler. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ hasbu. Kim Allah'a yürekten bütün varlığıyla tevekkül ederse Allah ona yeter. Müslüman diyecek ki biz yenildik Allah'ım İki asırdır yeryüzünde eziliyoruz. O kapılar yeniden bize nasıl açılır ki? Amerika var, Batı var, Moskova var, Çin var, Pekin var. Kapitalizma, liberalizma dünyayı silah etti. Senin nizamının yolunu yeniden nasıl açabiliriz ya Rabbi? Ve men yetevecel ala Allahifahu hasbu. İnna Allahha baligu emri. Bu ayet öncesini tali ediyor. Yani öncesinin gerekçesini veriyor. Allah Azze ve Celle muradını yerine getirir Allah Azze ve Celle vaad ettiyse o vaadin sebep planında neler o neyi gerektiriyorsa onları yerine getirir onları yaratır eline bir karpuz çekirdeği alıyorsun eğer deniz kenarlarında Kumlukta o karpuz çekirdeğinden, içi su dolu olan kupkuru arazide Karpuzların yetiştiğini görmeseydin inanmayacaktın. Bir hücreden Allah Azze ve Celle insanı yaratıyor. O hücrenin içinde gözün var, kalbin var, bütün organların var. Sana deselerdi ki o hücrenin içinde insan var. İnsanın kulakları var, gözleri, ayakları, tırnakları, sinirleri var. İnanmakta zorlanacak. Ama görüyorsun O Allah bir hücreden insanı var ediyor Anne karnında seni insan olarak dünyaya getiriyor Sana deselerdi ki Şu küçücük tohumun içinde dev ağaçlar var Yüzyıl ayakta kalan ağaçlar var İnanmakta belki zorlanacaktın Ama görüyorsun Allah Azze ve Celle O küçücük tohumların içinde dev ağaçlar saklıyor O halde kardeşim وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ makraca. مَخْرَجًا. Eğer biz takvayı kuşanırsak, Allah'a bütün varlığımızla tevekkül edersek, Allahuazze ve celle Hazreti Musa'nın, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın, Hazreti Yusuf'un önünü nasıl açtıysa, İbrahim'in önünü ateşlerde açan Allah Azze ve celle yeniden senin yolunu açacak kardeşim. Tarihe bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yaşamış olduğu yer bir çöldü. Mekke çölün ortasında bir şehir. Kimse o şehre itibar etmiyordu. Orada putlar vardı. Roma'nın ve Sasani'lerin gölgesinde bir şehirdi Mekke. Peygamber aleyhissalatu vesselam orada yürekleri mayalandırdı. Medine, Yesrib'ti. Kimseler o şehre itibar etmezdi. Onlar ümmiydiler, cahiller diyorlardı Araplara. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam ve men yettekillah Orada yüreklere takvayı aşıladı. Sahabe-i kiram radıyallahu hanım oradan çıktılar. Dünya tarihçileri diyorlar ki hayret ediyoruz. Nasıl olur? Okuma yazma bilmiyorlardı. Mekke, Medine Tarihte büyük devletlerin itibar etmediği şehirlerdi oralar. Oradan çıktılar. 40 yıl gibi bir zaman içerisinde Sasani İmparatorluğunu tarihten sildiler. Roma'nın kanatlarını kırdılar. 40 yıl içinde dünyanın en büyük devletini kurdular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yaptı diyorlar? Çekirdeğe bak. İnsanın yaratılışına bak. Karpuza bak. Bütün bunları yaratan vardan Allahu Ze ve Celle konuşuyor. Allah'ın vadidir. Ve men yetekillaha ye cellehu mahreca ve yerzukuhu min hayz la yahtesib ve men yetevekkel ala Allah fehu hasbuh. Eğer kardeşlerim lisede, okulda, üniversitedeki Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencileri elinde, gözünde, yüreğinde takva olursa, Allah'ın nizamını hayata tatbik etme derdi varsa, davası varsa, 14 asır önce Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunu açan Allah Azze ve Celle yeniden senin yolunu açacak Allah'ın inayetiyle. İnnehu menyet takıyas bir. Eğer muttaki olursak, eğer sabrı kuşanırsak. Kardeşlerimiz birbirimize ümmet olarak sahip çıkarsak, alem İslam'ın derdi derdimiz olursa, takva evimizde, takva yüreğimizde olursa, Allah'ın bize gönderdiği reçete yani, Kur'an-ı Kerim yani, onu işimizde, aşımızda, hayatımızın bütün noktalarında tatbik etme derdi ve uğraşımız olursa, göreceksiniz, sağınızda duvarlar, solunuzda duvarlar, Başınızı bir kaldıracaksınız, sema sonuna kadar önünüzde açılmış, yürüyeceksiniz. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا Babalar... ''Eğer Allah'ın nizamına inanırsa babalar, evinde oğluna, kızına, Allah'ın nizamı, kuran Hakim, onun içindeki ayetleri, o dusurları anlatırsa, yavrum bu dusurları hayatına tatbik et, kızım bu dusurlardan ayrılma, modacılara göre değil, Rabbine göre bir hayatı yaşa derse, Allah Azze ve Celle o babaların yolunu, önünü yeniden açacak.'' Hani 20 yıl önce... Babalar çocuklarını alıp camiye götürdüğü zaman İmama alıp oğlum okutur musun diyemiyorlardı. İmam kardeşim oğlunu alamıyordu. Ona Kur'an'a hakimi öğretmek yasaktı, suçtu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلَّهُ Fakat seccadelerin üzerinde ağlayan, burnunu göstermekten hayal eden kadınlar vardı. Ya Rabbi bin yıl bu topraklarda ehli iman küfrün kılıcı önünde eğilmedi. Başımızı eğme Ya Rabbi dediler. Kur'ansız bizi bırakma Allah'ım dediler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yavrularımızı düşman yapmalarına müsaade etme Allah'ım dediler. Ya eyhellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettakullaha le'allekum tuflihum <Sessizlik> Sabrederseniz kulluk noktasında, iman noktasında usanmadan ayakta kalırsanız eğer birbirimize sabrı terkin edersek, nöbette durursak, Kudüs adına, Mekke adına, Alem-i İslam'la direnen bütün mazlumlar adına, Esma'nın babası adına, Allahu Ekber dediğinden dolayı, Mısır'da demir parmaklıklar arkasında duran Muhammed mürsiler adına, وَرَابِدُۜ Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, nöbette duracaksınız. Bekleyeceksiniz, muttaki olursanız felaha ereceksiniz. Allah Azze ve Celle vakti gelecek, zamanı gelecek, yolu açacak. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَوْوَ حَسْبُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Eğer inanmakta zorlanıyorsanız tarihe bakınız. O Allah değil miydi? Ve izne ceynakum min ali firavune yesumunekum su azab yuzebbihune abnâekum ve yassahyune Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürüyorlar boğazlıyorlardı Musa gelmesin diye boğazlıyorlardı Ama o Allah Azze ve Celle O Musa'yı bütün çocukları boğazlayan Firavunun sarayında büyütmemiş miydi? İnnallâhe balhu emri Allah vaadettiyse ettiyse, eğer siz şartları yerine getirir, muttaki olur, yani Kur'an'ı bir reçete kabul eder, hayatınıza tatbik ederseniz, Allah Azze ve Celle yolunuzu açacak. Kardeşlerim, İki asırdır bu ümmet, ideologyalarda çare arayan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ağlıyor. Bir felaketten diğerine savruluyor. Kur'an-ı Hakim bizi muttaki olmaya davet ediyor. Eğer Kur'an'a icabet eder, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna dönersek, "Omen يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Küçücük çekirdeklerden dev ağaçlar çıkaran Allah Azze ve Celle, yeniden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu açacak. Onlar nasıl çölden çıkmışlar. Sasani gibi büyük imparatorlukları tarihten silmişlerdi. Anadolu'dan muttaki olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın takvayı kuşanan öğrencileri yeniden dünyaya açılacaklar. Yeniden kanatlanacaklar. Yeryüzüne adaleti getirecekler. Eğer mutlaki olursak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a dönersek, Kur'an-ı Kerim bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak, onlar emir verecek. Zalimlerin devletlerini ortadan kaldırın diye. Eğer Kur'an-ı Kerim'e dönersek, Kur'an yeniden bize saat bin Nebi Vakkas gibi büyük kumandanlar verecek. O halde, ölülerimize sadece değil, sadece hastalarımıza değil, ölen ruhlarımıza hasta ruhlarımıza Allah'ın ayetlerini okuyalım bu Allah'ın vaadidir kim muttaki olursa takvayı kuşanırsa Allah Azze ve Celle ona bir çıkış yolu tayin edecektir